Ey habibul ladzi durca şafa'u li Bismillahirrahmanirrahim rabbil âlemin ve salatu ala seydil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli kardeşlerimiz Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın imtahanları bitmez. Ne bu sabrla bile ne bülün ne kum bir şeyin, bir al kafayı al kafayı al kafayı al ki elbette, muhakkak biz sizi imtihan edeceğiz. Yani imtihan edenin muamelesine tabi tutacağız. Çünkü Mevla bilmediği bir şeyi anlamak için imtihan etmez. Ancak imkan eden gibi davranır. İnsanların Allah'tan razı olup olmadıkları, teslim olup olmadıkları, emir tutup tutmadıkları, tedbir alıp almadıkları e, meydana çıksın için. Bu imtihanlar korkuyla olur. İşte şimdi virüs korkusu. Bak şimdi düşman işgali korkusundan beter oldu. Efendim, PKK'dan PKK korkusunu geçti. Işıl korkusunu geçti. Ondan sonra ne bileyim. Bu kadar e, olaylar yaşadık. Geçtiğimiz sene, ondan evvelki sene, ondan evvelki işte FETÖ korkusu, hepsini geçti. E çünkü neden? Korku bitmez. O korku bitiyor, o korku başlıyor. O korku bitiyor, o korku... Ben imtihan edeceğim diyor. Sen Allah'ın imtihanını bozabilir misin? Kaidelerini, ka kanunlarını bozabilir misin? Müslüman bir... E, Devamlı imtihandadır. E tabi diğer dünya halkları, kafir olanların imtihana lüzum yok. Çünkü kafirin başına gelen dünyada da musibet, de ahirette de musibet. Çünkü günahına kefaret olmuyor. Ondan sonra ahirette bir derecesini artırmıyor. Sevabını artırmıyor. Cehennemden kurtarmıyor. Halbuki müslüman öyle değil. Aceben li emril mümin inne emrahu khayrun kulluh Müslüm Müminin işine şaşılır diyor. Çünkü bir adam Müslümansa her işinde hayır var efendim yine sabet o serra feshikera fekane hayırlı sabet o zorra fucubera yani nimet gelse Allah'tan biliyor kıymet biliyor şükrediyor ona hayırlı oluyor Sevap kazanıyor e bela gelse musibet gelse hastalık gelse yine Allah'tan biliyor diyoruz, daha gösteriyor. Efendim. Yine onun için hayırlı oluyor. E, kafirde ne var? Kafirde e, ne şükür bilir, ne sabır bilir, ne hamd bilir, ne Mevlasını bilir. Hiçbir şey bilmez. İmansız adam. E, Ehl-i Sünnet'e göre itikadı sahih olmayan, müslüman olmayan bir adam. Her işi zarar. Nimet gelse e, azar kuduru belasını artırır. E, Bela gelse zaten dünyada da böyle ahirette de böyle günahını sildirmez. Ne buyuruyor? Humma saatin kefâratü senetin. Bir saatlik sıtma. İşte bu virüs bu, bu ateşli sıtma yapıyor böyle titriyorlar insanlar görüyoruz haberlerde değil mi? Bir senelik günahı sildiriyor. Daha e, sıtmanın bu sıtmalı e, hastalıklar e, sahabe-i kiramdan çokları e, Ambas davulunda muaz bin Cebel radıyallahu anh dahil. Daha birçok sahabe orada, şu andaki Ürdün bölgesine, Ahıvar bölgesine ondan sonra e, zannedersem Ebû Ubeyde ibn-i Cerrah anh, orada zaten kabrini ziyaret etmiştim. E, hep onlar taa şehit oldular. Aşereyi mübeşşer eden zatlar, Allah'ımızın Rasûlü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği zatlar. Yani, Muaz bin Cebel'in diyor, ben seni çok severim.'' dedi. 33 yaşında, hem yani 30 küsur yaşında. Şehit oldu. Oğlu ondan evvel şehit oldu mesela. Hep veba salgını, ta'un veba. Ee, işte, e, şimdiki korona bunlar o şeyin bulaşıcı e, ondan sonra e, ateşli, sıtma yapan hastalıklar cinsindendir. Bunlara hep aynı cinsten hastalıklardır. Bunlar şehadettir. Yani şehit olma sebebidir. Eğer ki Müslüman ise, Ehl-i Sünnet'e göre itikadı sahipse, imanı sağlam ise... İşte amellerinde noksan olur, kusur olur, günahkar olur yani İslam şaartlanta tam yerine getiremiyordu olabilir Bazı insanlar şehitle mani değildir e, Farzları terk ettiyse haramlar irtika ettiyse falan kulaklar onlar ayrı mesuliyettir onlar ayrı sorkusu hali vardır ama şehitlik mertebesini yine de imanlı ölen kazanıyor Bu gibi hastalıklar sebebiyle e şimdi e, müminin işinde hayır var işte var korkuyla imtihan edeceğiz açlıkla imtihan edeceğiz e şimdi millet işte yok ev sokağa çıkmaya sağ çıkarsa, evden çıkamazsak işte efendim evdeki ekmeğimiz ne kadar bu unumuz ne kadar edecek şekerimiz, tuzumuz... ...marketlere saldıracaklar. Nitekim e, dış ülkelerinin çoğunda da böyle de oldu. Bir de yanında açlık şey de getiriyor. Biraz uzarsa, büyürse, işte her tarafı sararsa falan. Bir de o endişeyi taşıyorsun, aç kalır biz efendim sen? Ben aksim neylem mal, var, mallar noksanıyor. Bak şimdi efendim adam dükkânı açamıyor. E, lokantalar kapandı, oralar kapandı, buralar kapandı. E, bütün e, birçok işyerleri... Efendim... E, adam şimdi diyor ki ben diyor burada e, işçi çalıştırıyorum, kira veriyorum. Bazılarında kiralar da pahalı. E, zaten birkaç bin liradan aşağı hiçbir kira yok. bir metre yer bile yok bin metre. Bir, bin iki bin liradan aşağı. İşlek yerler de hele. E şimdi adam diyor ben burada birkaç ay diyor böyle e, turuma düşersem diyor e, efendim işte e, müşteri gelmiyor, dükkanım kapalı. Evet. Mal sahibi kira isteyecek. Devlet vergisini isteyecek. Efendim işçi maaşını isteyecek. E, devlet onun sigortasını isteyecek. E, Bunları nasıl kazanır adam en azından en küçük bir işletmeci 5-10 bin liradan aşağı. En küçüğü 5-10 bin liralık masarifi olsa e, bunu nasıl tahsil edecek? Bir ay, iki, Kenarında insanların bir kuruş birşey yok çoğunun. Çoğunun bir kuruş birşeyi kenarında yok. Bin lirası yok 500 lira. Borçlan döndürüyor. E şimdi bu adam 2 ayda Dükkanına müşteri gelmese ne oldu şimdi? Mallar da noksan oldu. Evelen fısı canlar. E şimdi efendim evine gitmiyor. Adam çolum çocuğumu seviyorum diye evine gitmiyor. Hani bende varsa onlara bulaştırmıyorum. Oradan çıkamıyor. Oraya giremiyor. Ondan sonra kimi en sevdiklerine bulaştırıyor. Maalesef işte son Türkiye'de tespit edilen ilk vaka diye ilan edilen de işte Yakınlarından iki kişi falan işte bakanlığın açıklamalarından hani konuşuyorum kim olduklarını bilmiyoruz da. Yani Allah şifalarını versin acil. E işte yakın işte etraftan diyor yakınından iki diyor mesela. Açıklama yapıyor değil mi şimdi? E bu canlardan noksan oluyor mesela. ürünlerden efendim en sevdiklerinden imtihan. Şimdi bak görüyor musun? Bir ayet mi bir korku. Açlığı da peşine götürür, mal noksanı da peşine götürür, can noksanı da peşine götürür. Yani şu koronavirüs dediğinde ayetin tamamındaki imtihan sebepleri tahakkuk etti. Akıl işi mi bu şimdi? Yani mantıkla nesap etsen şimdi korkuyu düşman korkusu diye tefsir ediyorduk. İşte FETÖ gibi, şu gibi, bu gibi Türkiye'yi işgal etmek istiyorlar. PKK'sı, şusu, busu. İşte efendim, Amerikası, Rusya'sı, Siyonist'i. İşte sadece o madde söylüyorduk. Halbuki bir virüs korkuyu getirdi. Ondan sonra açlık telini getirdi. Mal noksanlığını getirdi. Can noksanlığını getirdi. Şimdi biz orada açlığı Ramazan'daki oruç diye tefsir ediyorduk. Tefsirler de öyle. Mal noksanlığına işte don vuruyor, kar vuruyor, tipi vuruyor, sel vuruyor bilmem onları söylüyorduk afet. Değil mi? Canlarını noksa işte oğlun ölür, kızın ölür, anan ölür, baban ölür falan onların işareti böyle. Şimdi ne oldu? Hepsi içine girdi. Allah Allah! Hiçbir tefsir e, mesela bu şekil başına gelmese anlayamaz bu ayeti şimdi. Bak bütün bunlarla bir virüsle beraber imtihan etti görüyor musun? Ne diyor şu an? Ve meşşir-i sabirin. Habib sabredenleri çok müjdeli. E şimdi sabreden, sabreden de rıza gösteren bu Allah'tandır ki Allah, Allah tabağı. Ağlıyor, Allah'a veriyor, hastalığı Allah veriyor, gönderiyor. Tamam bunlar... Allah'tan razı olmak, Allah'a teslim olmak, sabretmek tamam. Rıza göstermek şart. Bu öbür türlü zaten ben Allah'tan razı değilim. Kâfir olur. E Müslüman bunu zaten dilinden demez yani. Ama içinde bir böyle itirazlar olsa falan Mevla kalpten geçenden mesul etmiyor. Kurban olduğumuz, içimizden geçenden mesul etse bir kişi cennete gidemeyecek. 13'ün onu affetti. Ağzımızdan, dilimizden bir itiraz, bir ademi teslimiyet ve ademi rıza ifade etmedikçe elhamdülillah kalpten insanın böyle vesvese kabiliğinden gelir geçer bir şeyler, ondan mesul olmuyoruz. Ama şimdi e, burada ki sabredenlere müjde ver. Şimdi bu sabreden mesela sana diyor ki karantina diye bir şey söylüyor sana. 14 gün şimdi Umre'den gelen e, hacı kardeşlerimiz kimileri, abilerimiz büyüklerimiz yaşlıca teyzelerimiz on sonra efendim geri kalan insanlar normal insanlara da söylüyor işte risk grubunda olan beni gibiler tamamen risk efendim işte bize de söylüyor e normal insanlara da işte bakanlık devlet hükümeti her kişi taraftan açıklama yapıyor mecbur olmadığınız sürece efendim çıkmayın etmeyin fazla sosyal şeye girmeyin efendim temasa girmeyin ondan sonra Efendim bunlar söyle Ya millette sabır yok arkadaşlar. Millette sabır yok. Bizim ömrecileri karantinaya koymuşlar bazılarını tabi hepsini demeyelim. Bazılarını karantinaya koymuşlar. Yani misal e, işte çocukların yurtlarını boşalttılar onlara aniden hazırlık ettiler. E ne yapsınlar? Ani gelişiyor olaylar yani. Efendim e, mübarek insanlar kimisi kaçmaya uğraşıyor, kimisi polisle dalaşıyor, kimisi... Sana da bulasın diye beddua diyor Allah belanı versin diye. Yahu kardeşim Mekke'den Medine'den gelmişsin ya? Mübarek insan ve beş şir sabirin sabredenleri müjdele ediyor. gün otur diyorlar sana buradasın. Cehennem azabında değilsin ki mübarek. Hem kendine faydası var. Hem yanındakine faydası var. Hem evine gideceksin çoluk çocuğu bulaştırırsın. Anan baban yaşlı hasta olabilir. E, herkese bulaştırırsın be mübarek adam. Yani şimdi 14 gün sabredemiyor musun ya? Ne var zikret. Habtesini al, namazını kul otur, yemeğini de veriyorlar, suyunu da veriyorlar. Yani aç mı kaldın, aç mı kaldın, susur mu kaldın, nefessiz mi kaldın ya? Hiç sabur yok, hiç sabur yok. E şimdi Efendim bu kul hakkıdır diyor Diyanet. Çoktan demesi lazım, geç bile kalmış yani. Kulak olmaz mı ya? En büyük kul hakkı birine bulaştırma. E ben benim bağışıklığım sağlam. E i̇şte ben gencim. Bana bir şey olmaz. Ya tamam da kardeşim. Sen taşıyıcı oluyorsun zaten. Sana bir şey olmuyorsa... E burada risk grubundakine bulaştırıyorsun. Efendim e, karına, kızına bulaştırıyorsun. ya daha da e, Kötüsü yaşlılar 50'den 60'tan yukarı anan babana bulaştırıyorsun. Allah Allah. Şimdi arıyormuş. E millete tabi bu da tam da anlatılamadı baştan. E şimdi umrecilere bilhassa anlatılamadı yani ilk hafta. Tabi şu hafta güzel. Ama şimdi... Eee hacine ne demişler ki e, havalandıranlarken tamam sen cihazdan geçtin ateşin yüksek falan değil ama bunun kuluçka dönemi var sen 14 gün e, efendim evinden çıkma tamam sonra e, Diyanet bunları işte kontrol etmeye telefonlar ediyor. tabi e, tabii ne yapsın kapı kapı kesemezler ki ve telefon ediyor. Ne yapıyor hacine ne nasılsınız iyiyiz. E, evde duruyor musunuz evde durma şartına rahat ediyor musunuz? Ediyoruz, ediyoruz. E nasıl geçiyor vakitleriniz falan hani hal hatır etmek için laf açıyor. O da diyor ki, he bütün milleti topladık mevlüt yapıyoruz. <gülüyor> Şimdi kardeşim, yani sana evde niye dur dediler. E dışarı çıksan parkta daha iyiydi. Hiç olmuş açık havaydı, eve doldurdum bütün milleti mevlit yapıyorum diye. Ne işte, umre mevlütü, hac Ya kardeşim, ya milletinde maalesef yani kültür seviyesi de düşük. Yani bu konuları da bilmiyor. Ee, Uyarılar da biraz halk dili yapılması lazım. Amcaca konuşulması lazım. Akademik dilden ya adamlar çıkıyor televizyondan 3 saat konuşuyor. Açık oturum yapıyor koronavirüsü hakkında. Değişik de profesör birbirini anca anlıyorlar. Aralarında da ihtilaf çıkıyor. Halk bir şey anlamıyor. Yani şimdi bu tabirlerle deyimlerle gavurca bunların tanıları, verileri çıktıları girdiler. Ne anlayacak adam? Eşe işte, doktorun biri dün isyan etti yani orada... Yahu dedi, biz dedi burada bak iki saattir fuzulu konuşuyoruz. Siviger de bozuldu. Diyor niye? Yahu diyor, bunların hepsi doktorlara ait bilgiler. Doktorlar da bunu zaten biliyor. Yani hastaneye gittiğinde sana müdahale edecek ekibe öğretilmiş bu. Ya alan ihtisas alanı ve da artık uzmanlık olmayanlara da mecbur ders verdiler. Halel bir eğitim vermeleri lazım. Çünkü doktor yetişmez bu işe. E şimdi bunlar biliyor. E, e bizi adam bilmiyor. E şimdi ne yapacağız? Sen buna işte elini güzel... ...yıkamasını öğret, 20 saniye işte. Güzel söyledi orada bak dedi. Bir Fatiha bir ihlas okuyana kadar da 20 saniye geçer. Ben, ben de belki de 40 saniyede zor okurum da siz de bilmiyorum. Siz de belki 5 saniyede okuyorsunuz. Hiç caiz değil. Ama işte neyse bir ortalama bir şey verdi. bir Fatiha, Mesela güzel bir şey söylüyor. Bak diyor ki abdest alırken diyor elini diyor böyle hemen yalap şalap bir kıyıp tak suyu ağzına burnuna götürdüğün anda diyor... bu olmaz diyor. En azından diyor elini bundan sonra abdeste elini sabunla yıkama diye bir sünnet yok. Ama tabi hala'dan çıktı sana avretlerleğine sen e, temizlik bakımından sabunla yıkamak e, tabii ki e, lazım. E, ama şimdi normalde benim elimde zaten bir bulaşık yok. Madem böyle bir virüs tehlikesi var şu anda, her tuttuğumuz yerde olabilir. O zaman abdestin başında insan elini e, sabunlayacak. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi hadis-i görüyorsun şimdi. İşte şimdi diyor bak parmak aralarınızı iyice e, efendim hilallayın yani. De bize. <gülüyor> Bak hadis-i şerif ne buyuruyordu? Parmak aralarınıza abdeste iyice, suyu iyice oralara götürün. Ondan sonra nekgu beracimekum. Beracimekum mesela bazdan şuralarında bile nasır olur, bir işçinin işte efendim şeylerin de eliyle çalışıyor. Şimdi tabii her şey makineye bağlandı, tüyümeyle falan ama eskiden öyle değil. Kazmayla, çapayla onların ellerinin şuralarında boğumlarında, parmakların boğumlarında onlara beracim, Ve efendim burcu beni cemi ve o oralarda da ne oluyor bir nasırlaşma nasırın arasına bir şey diyor. toz toprak girmiş oluyor falan işte o parmaklarınızın diyor boğumlarınız diyor iyice tenkiye edin tenkiye demek arındırın üçte i̇şte efendim parmaklarınızın aralarını illa hilallayın ondan sonra mesela adam ayağını yıkıyorsa topuğunu kadar yıkanır ve lillaka bak bu topuklarınıza su değmedi cehennem ateş değecek buyurun tü halnem Cehenne ateşi değmeden evvel parmak aralarınıza abdeste suyu husulde suyu iyi değdirin buyuruyor eşi bütün bunlar yani e, işte, uyumadan yemeden yemekten önce yemekten sonra işte efendim Allah bütün İslammet ve bak buralarım kapalı benim ne niye, niyettirrseme kadar yıkıyorum diye ben bile onu çözememiştim dedim yani hikmetini sual etmeyiz ki biz zaten ne buyurursa sen ama şimdi görüyor musun? Şimdi diyor bak virüs buradan ağrı gider. Ne olacak? Dirseğene kadar yıkayın. E sen İslamiyet kadar yıkayın buyuruyor. E şimdi... Bütün bunlar sabır ister. Bir kere olmaz, iki kere olmaz. Devam ister. E on dört gün evde dur diyor. E dur. Ne yapacağım ben evde? Sıkılırım. Ya Allah Allah. Namazım var, zikrin var. Kur'an hatmine başla. Mübarek Recep ayındayız. Ondan sonra... Efendim bu kadar zikirler, tesbihat, dualar, kitaplar... Yazdık, verdik size, bu kadar senedir dergiler Hepsi yazıyor. Amel et. La ilahe illallah söyle. Beş bin kere söyle. On bin kere söyle. Geçmişlerin ruhuna yetmiş bin kelime tevhid yap. Anan ölmüşse baban ölmüşse onlara gönder. İşin mi bitti ya? İşin mi bitti? E, virüsten korunmak için 41 Yasin oku. 16.641 bin 641 Yalatı Şerife oku. 1001 salat tüncinaku 444 salat tefrici yok ya da telefonla nasıl olsa bulaşmıyor. Telefondan birbirine ara. 4-5 arkadaş bölüş. 1001'i bölüş. 444'ü bölüş. Ya iş mi yok ya iş mi yok? Ben kıyamete kadar yaşasam, hiç şu evden çıkmasam işim var. Kıyamete kadar yaşasam, hiç şu evden çıkmasam hiç boş kalmam. İşim var ya. Siz niye böyle avarelik yapıyorsunuz? Ondan sonra ben dayanamıyorum, kezmem lazım, tozmam lazım. Ya git böyle nimet mi bulunur? İşte otur. Efendim mutlaka sabredenleri müjdele etsin. Anlıyor musun? Mevla kullan imtihan ediyor. Şimdi ömreden gelmişsin. Tamam belki onlar tabi uzun da kalıyorlar. 20 gün kalıyorlar, 1 ay kalıyorlar. Eşi çoluk çocuğu hasret kalmışlar. E tamam da mübarek insan. Bak Allah senin canını bağışlamış. Ölmemişsin, kalmamışsın. Çoluk çocuğun burada depremin altında kalmamış. Buluşacaksın inşallah. Yani 14 gün burada Mevla bilir seni nereden koruyor, onu nereden koruyor, burada sana Allah'ın iyiliği var, Allah sana hayır yapıyor mübarek. Sen niye Allah'ın yaptıklarında şer arıyorsun? E efendim asker polis orada senin sağlığın için mücadele veriyor ya. Polisler efendim oradan nöbet bekliyorlar. Nöbet mi beklemeleri lazım yani? Ona da gidip evine yatması lazım. Niye nöbet bekliyor? Ömreci kaçar mı? Ya muhterem. Yani şimdi bir Müslüman laf dinleyecek ya. Allah Teala buyuruyor, "Ben sizi imtihan ediyorum." buyuruyor. Sabredenleri müjdele." buyurur. Bak umreden dönenleri müjdele diye bir ayet yok. Çünkü kabul oldu mu, kabul olmadım belli değil. Ama bak sabredersen burada burada 14'ün belki ömreden fazla sevap alırsın ya. Sıkıldın ve vale men nefs sabra alema tekro hayran kesira buyurur. İstemiyor, canın istiyor mu bunu istemiyor. Çok sıkılıyorum, çok bunu alıyorum. Kardeşim bak canının istemediği şeye sabretmende çok büyük hayırlar vardır buyuruyor. Hadis-i şerifte kardeşim sen şimdi burada belki de kaç ömreden, kaç haçtan fazla sevap olur Müslümanları kurtarsın, kendini tehlikeye atmasın, bu kadar insana bulaştırmasın. Ya bir kaçmak lafı nasıl bir şeydir ya? Ondan sonra bir Müslümana şöyle bir şey dendi. Efendim yetkililer böyle bir şey tavsiye etti. burada bak Diyanet'te bir hocalar da e, açıklama yapıyoruz. Hepimiz bir taraftan bak kaçıncıdır yani burada diyoruz ki bak kul hakkına girersiniz, günah ve bala girersiniz. Bak burada sabredin sevaba girersiniz bu kadar anlatılıyor. Bir insanın kapısında polis beklemeye ne gerek var? Sen ömreden gelmiş, aklı başında hacı amcasın ya. Kapıda polis mi bekler? Sen diyeceksin ki polislere camdan barcasın. Gidin yavrum işinize yatın. Aa öyle şey olur mu? Buradan kimse çıkmaz. Ne zaman devlet çıkın der o zaman çıkarız. Böyle demesi beklenirken maalesef duyulan şeyler bir de özellikle ömreciler üzerinden tabii e, muhalif kanalların bazı İslam düşmanı kanallarında özellikle yani ben takip ederim muhalifleri biraz daha dinlerim çünkü onlar illa bir cübbeli lafını aradan geçirirler bugün de geçirdiler. Ondan sonra tabii cübbeli demeyle şu cübbeli cübbesiz diyerekten şimdi adımı tam e, Ahmet'in'i demiyorlar da işte cübbeli cübbesiz diyerekten tüm haber bir biri patladı işte öyle bir ilahiyatçı patlayınca o oradan cübbeli cübbesiz diyor O mi işte ben cübbeli falan illa suyundan da koyarlar. Onu bildiğim için ben bakıyorum ne var ne yok. E fakat yani çok utanıyoruz. Çok üzülüyoruz. E, Müslüman beş vakit namazına abdestine omreden gelmiş hacabilerimiz kıymetli büyüklerimiz ellerinden öperiz de ekseriyetle yaş ortalamaları da belki bizim ayarımızda bizden ileri falan çok genç görünmüyor hani haberlerde gö görüntülere bakalımsa. Yani yapmasınlar etmesinler. Lan, çoluk çocukları da onlara telefon etsinler. E, efendim işte bak baba işte anne hala teyze neyse bak devlet hükümeti değil. Öyle kaçma işler yapmayın şimdi. Efendim, bir vilayete kaçarken Çorum'da yakalantılar yakalandılar. Bilmem ne, sanki terörist kovalar gibi bir duruma dönüyor bu iş. Çok ayıp oluyor Müslümanları da. E, yani lekeliyor asla demeyelim haşa da muhalif kanallardan sizin haberiniz yok. Yani tamamen e, sövüp saymaya kadar işi götürecekler. Bu ömreciler, bu bilmem neciler diye. Ya biz Müslüman insanlarız. yapmayalım Bak Mevla buyuruyor. Sabredenleri Habibi Müjdele buyuruyor. Şimdi biz ellediğiniza sapet bir musibet, onların başına musibet geldiği bak. E bu bir musibet. E sende virüs olduğu anlamına gelmiyor ki. Var mı yok mu meydana çıksın. Diye. 14 gün bir yerde dur. Ya evliyaullah çilehaneye giriyordu. Toprağın altına giriyordu. Ahmet Yesevi Hazretleri 60 yaşından sonra bazı rivatlere göre 125 yaşadı. Yani bir yaşadığı kadar 63 yaşından sonra dünya yüzü görmedi ya. Niye efendim? Sonra lazım bu yaştan sonra toprak altına e, ...defnedildi diye, ben de dünyadan daha işte efendim, gökleri görmeyeyim işte efendim, güneş görmeyeyim diye mübarekler. Yav sana 60 sene, 70 sene toprağın altında duran Evliyaullah var. Zaten 40 çilehane dediklerimiz 40 günden aşağı Yav sana 14 gün söylenmiş. Evliyaullah bunu zaten sırf ibadet yapalım, insanlarla görüşmeyelim diye. E, devamlı yaptıkları bir usulleri, tarikatların usulü bu yav. Ya sen de desene ki, o kadar Allah'ta olsun ben de burada bir imtanda sabretim oturum müzikimi yapayım yani bu, bunu, bunu bekliyoruz ama inşallah e, hiçbirinde de çıkmayacak ben ömrecilerin birkaç tane çıkmakla beraber şimdi bu karantini alındı diye böyle 5000 kişi 7 10000 kişi, kişi bunlar da virüs çıkacak diye bir şey yok ki yani ama bu 14 gün şey işte, bu belli olacak demektir Efendim Allah cümlesini muhafaza etsin bütün şeylerden bütün mikroplardan bütün bulaşıcı hastalıklardan onlara da bizi de sevdiklerimizde bütün Ehli i da. Allah mahfuz emin eylesin, amin. E biz e, e, orada musibettir, tabii ki bizi üz üzüyor. Üzen bir şey musibettir. Bunu azı çoğu olmaz ki, bu büyük bir musibettir, riskli bir şey. Ama Ne derler? Inna inna biz Allah'ın malıyız, Allah'ın mülküyüz, Allah'ın kuluyuz. Ancak O'na döneceğiz. Allah'ımıza döneceğiz. Ecel gelmeden ölüm yok. Şimdi burada Ecel gelmeden ölüm yok. Öyleyse ben çıkayım. 14 gün niye oturuyorum? Kardeşim. Yine bir şey anlamamışsın yani konuştuğumuzdan. Ecel gelmeden ölüm yok. Ama burada bir bulaşıcı meselesi var. Bu bulaşıcılıktan dolayı başkasının eceli gelmiş olabilir. Sen ona bulaştırıyor olabilir. Veya eceli gelmese de onu hasta edersen. O adam işinden gücünden olup da hastanelerde efendim, sürünürse aylarca maddi manevi sıkıntılar yaşarsa, sonra eceli gelmediyse, ölmeyecek. Bulaşsa da ölmeyecek. Bulaşsa da ölmeyecek eceli gelmediyse. Bu Allah'ın kanunu. E ölmeyecek ama. E, şimdi bu adam hasta olup da e, bunun çekeceği ve maddi manevi sıkıntıları çoluk çocuğuyla yaşayacakları sıkıntılarına sebep olmak bakımından, taşıyıcılık bakımından. E bu yine böyle oldu. E yine vebale girdin, anlıyor musun? E ben ölmem, bana bir şey olmaz. ya sana bir şey, ecelim gelmeden ölmem. ya sen ecelin gelmeden Ölmezse bu zaten ayettir. Bunu bana mı anlatıyorsun? E ve ma'te esfikum Hiçbir ne toplum, ne fert ecelinden ne önce ne sonra. Bunun bütün âdetler bunu söylüyor. Feyda Eceli geldi vakit. Lasahroon Bir an saniye değildi. değil de altında. Bir an bile saaten 60 dakika demek değil burada. Bir an bile keçikemezler. ve lasahdimun önce de ölemezler. Ama burada sen kendini hasta etmene müsaade var mı? Başkasına mikrobu taşıp hasta etmene müsaade var mı? Veya tamam o adamın eceli geldiyse illa bir sebepten ölecek. E bir sebepten ölecek de senin sebep olmandan sen günahkar olmayacak mısın? Ey o zaman çiçek tabancayı adamın alnının ortasından at bir kurşun, eceli gelmişti de ölsün. E tabii ki adamın eceli gelmeseydi ölmezdi. Kurşun da yeseydi ölmezdi. Tüm Öldürülen de eceliyle ölüyor. Kimse rastgele erken ölmüyor. Ama sen o adamı katilin hiçbir suçu yok. Nasrüt Hoca'nın dediği gibi. Hırsızın hiçbir suçu yok dedi. Hep bana kabahat buluyorsunuz. Kapıyı açık tuttun, bacayı açık tuttun. E şimdi bu adamın ölümüne sebep olduysan da Allah sana bunu sorar. Ölümüne sebep olduğun için. Ama o eceliyle öldü yine. Ama eceline sen sebep olduğun zaman... Ha silahla kurşun atıyorsun. Ha bu adama bulaştırıyorsun. E tabi bilerek kasıtlı yapanlar işte Çin'den bazı videolar gösterildi. İnternetlere falan. Oho parmakları kapı düğmelerine özellikle sürenler. Adamın arkasına gidip öksürüp ona bulaştıran böyle şeyler. Yani videolarda izledik. Ve bunları da belki birisi sevmediği birine de kasıtlı gidip öksürecek ona. O da ayrı bir şey. O zaman tamamen zaten ha kurşun attı ha onu yaptı. O tamamen katil olurdu. Ne buyuruyor? Bir adamın bedduasıyla ölene bile Allah katil muamelesi yapar. Şuraya baksana, şu inceliğe başsana. Bütün Havas kitaplarında Evliyaullah Meşayık'ta ne diyor? Ahmet-i Buniler, Ahmet-i e e e e e e Senusiler herkes ne buyuruyor? Sana birisi zulmediyorsa hakikaten zulüm, dayanılmaz zulüm. Efendim bir kadına mesela adam sıralı tecavüz ediyor Allah muhafaza onu rehin almış, bilmem ne etmiş. Öbürü onun malını gasp etmiş, aç bırakmış. Öbürü onun bir ha hakiki bir zulüm. Sen ona bir beddua yaparsan o adam zalim olduğu için e, e, senin de ondan halas olman için Allah belasını verirse, onu katlederse senin duaınla okuduğun ayetle, okuduğun bir dua ile, bir ismi şerifle, kahharis bi şerifiyle, müntekis bi şerifiyle sen bunları yaparsan adam hak et diyorsa, sen bunda mesul olmazsın. Ne gibi işte ırzını müdafaa da gelirse birisi e, bir kadından bir kıza tasallut edip de ırzına o kadın onu efendim canı, namusunu kurtarmak için veya canını kurtarmak için e, içse o da oradan düşse camdan aşağı veya düşse ateşe bilmem ne ölse. Bu kadına Allah günah yazmaz ki namusunu kurtarma onu e, savundu kendini anladın ama sen. Ben bu adamı kıskanıyorum, bu adam çok ilerliyor, bu keyfimi kaçırdı, moralim bozdu, bizim piyasada rekabet oluştu, bilmem ne bilmem ne. Şimdi adama büyü yaptır, haşa, en büyük günah veyahut da işte efendim, dua oku, bir şey oku, ya işte adamın ölümüne sebep ol. E şimdi onun eceli ondansa, eceli geldiği gelmeden ölmez. Eceli geldiyse ondan ölür ama sen orada hakikaten zulme mi uğramıştın, mağdur muydun? Bu adama beddua etmenin sebebi mucibi var mıydı? Haklı nedeni var mıydı? Yok muydu? Mevla onu biliyor. Eğer haklı bir sebebi yokken hasetten fesattan adama beddua ettinse veya nazar değdirdinse veya sihir ettinse adamın ölümüne sebep olduysa aynen ahirete katil olarak çıkar diyor. Meşayih bunu söylüyor kitaplarda. Sen de gidiyorsun virüs bulaştı bu kadar ciddi bir virüsle ilgili meselesinde bana bir şey olmaz ona olursa olsa olsun diyorsun. Veriş olur mu ya katil olursun ya. Katil muamelesi görürsün ahirette adamı öldürmüş muamelesi görürsün. Sana diyorlar ki sen risk var on dört gün dur tamam. E diğer bize de diyorlar bize de diyorlar ki e, belki taşıyıcı olabilirsiniz sakın işte bir metreden yakın yanaşmayın üç dört adım aranızda mesafe olsun. Ondan sonra efendim e, sosyal işlere gitmeyin baktiyanet e, camilere bile Cuma'ya bile gitmeyin dedi. Geçen haftadan belki olsaydı daha da erken olsaydı iyiydi. Ben Cuma, Perşembe akşamından Cuma gecesinden yani açıklayacaktım ama işte Diyanet'in önüne geçmek istemedim bu gibi işlerde. Çünkü umumi bir fetva meselesidir. Özele şam şey değil, has değil, umuma şamil bir şeydir diye. E Diyanet de orada gitmeyebilirsiniz, risk grubuna gitmeyebilirsiniz şeklinde verdi ama bak şimdi vakit namazda, Cuma namazda efendim kılınmayacak. E böyle olması lazım. Öyle olması lazım. Çünkü ne bu Resul aleyhualatu kullu bi yedikum ila teluke. Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ayet bu. Atel Kürsî'nin hemen üstünde. Ve huzû hidrakum. Yine atkemde tedbirinizi, sakınma tedbirlerinizi alın buyuruyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem niçin sırh giyiyordu Harbe giderken? Vallahi asımukenin nas Allah seni insanlardan koruyacak. Ayetle garantisi var ki ona bir şey olmayacak. Yatağında ölecek, harpte kafirlerin eliyle öldürülmeyecek. Bu ayetle sabit. Ve hakikaten de o öyle oldu. Bu kadar tehlike atlattı. Bütün harflerde en öne geçti. Tek başına kaldı. Kuneyn'de, şurada, burada, Uhud'da efendim e, yalnız da kaldıkları oldu. Düşmanların eline kılıcı alıp başına kafirlerin geldiği de oldu. Ama Allah bu hatini de e, tahkik buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hasta yatağında vefat etti. Tamam. Şehitlerin de en faziletlisidir. Ayrı dava. Kayber'deki zehirlenmeden dolayı. O ayrı bir şey. Ama bir kafirin kılıcı ile oku ...darbesiyle e, şehit olmaz çünkü allah Teala ona e, koruma karar vermişti. Ama niye zırh giriyordu? Niye zırh giriyordu, miğfer takıyordu? E çünkü tedbirinizi alın buyurun. E şimdi... ...hadis-i şerifte... E, -ı -ı ...bu sahih Bukhari hadisidir. Bir şeyden uğursuzlanma olmaz. Bir hastalık e, bulaşması da olmaz. Şimdi buradan bazıları çıkarak bu hadis Buhari'de de olduğu için işte efendim seferin son çarşambasında ursur olmaz. Bak Mart'ın ilk çarşambası bu geceydi. Rumi takvime göre ee, ilk çarşamba bu geceydi. Çünkü ayın işte 17 18'e bağlayan gece bu gece. Rumii'de yeni girdi yani iki üç günevel girdi. Şey ilk çarşamba da bu gece oldu. Zaten koca karı soğuklarıyla e, e, paralel gidiyor. Bak soğuğu görüyor musun? Bu normal Mart'ın ilk haftasında 20 dereceydi. Şimdi bu bu, bu Mart'ta bu gecelerde nasıl hava? 9 derecelere düşmüş. Bu, bir, kemiğinin içine işliyor soğuk. Kıştan, ocaktan beter soğuk oldu şu bir iki gündür. Çünkü neden? Bu, e, bu Ehlullah'ın keşfine göre işte allah Teala bazı zamanlarda e, bazı belalar yaratır. Bazı mekanlarda da yaratır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem say hadis e, Bir eve taşındık de, dediler. Sahabe-i birisi geldi. Ya Resulallah dedi. Eve girdik gireli başımızdan bela olmuyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir şey uğursuzlanmayın, oturun evinizde falan buyurmadı. Gene buyurdu. فَهَمَّ men يَتْرُقْ يُعْزَمْ Hiç bakım yapmayın öyle, bırakın çıkın başka yere gidin buyurdu. E, demek ki var. فِي يَوْمِنْ اَحْزِمْ مُسْتَمِرْ Uğursuzluğu süre gelen e, çarşamba gününde diye at kavmini helak ettiğine dair ayette uğursuzluğu süre gelen buyurur İşte yarınki gün mesela ama bu, bu Mart'ın ilk çarşambası bir de. Her ayın son çarşambası, Sahih Hadis'te de var ağrı 4 fişer Yemen Hüsem Müstemir. Ben bu sefer ile ilgili kitap yazdım. Orisaliye'ye bakarsanız çok ilim görürsünüz orada deli görürsünüz. Efiye yamin nehisat diyor Kur'an. Uğursuz günler diyor. İşte at kamrını o koca karın soğukların olduğu bu günler şeyden çarşambadan çarşambaya devam etti. Eee 7 leyli ve 8 eyyam. Eee işte 7 gece 8 gün. O da başka adetler hakka suresinde buyuruyor. Ya bunlar var. Ama yaratan ancak Allah. İsterse en uğursuz yerde bela yaratmaz, isterse de en mübarek yerde bela yaratır. Yaratan odur. Onun bir şey kimse mecbur edemez. Ama bazı zamanların, bazı mekanların nehs yani uğursuzluğu oldu. Bazı mekanların, bazı zamanların saat yani bereketli ve mübarek ve uğurlu, bereketli olduğuna dair ayette hadiste deliller var. Halimi meşhur büyük e, efendim ee, ...İslam alimi şuab İman'' diye eseri var. Bir Beyhakîn'i var, o değil. Beyhakîn, şuab İman meşhur, o değil. Halimîn'in Şuabul İmanı var, o tek cilttir. Beyhakîn, iki yet, cilt. O Halimi de Allame-i Cihan, bütün ulema onu kaynak gösteriyor. Bu noktada onun e, e, beyanları var, izahları var. E sen şimdi... ...ama hadiste diyor ki, uğursuzluk yoktur. Şunu buyurmak istiyor. Uğursuzluk, kendi kendine bir şey uğursuz olmaz. Baykuş öttü, yola gitmeyeyim, işte efendim, evin üstüne bir kuş geldi, bir tık tık etti, bilmem ne. Böyle kafanıza göre değil. Ayette, hadiste bir şey varsa ondan sakınırsın. E sen şimdi, yani uğursuzluğu hiçbir şey, uğursuzluk yaratamaz. Ne mekan yaratabilir, ne zaman yaratabilir. Allah dilediği zamanda, dilediği mekanda, dilediği kulunda yaratabilir. Peki, hastalık bulaşması yoktur. Ya hastalık bulaşması yoktur ama fil vaka bulaşma var. İşte bir korona'da görüyorsun eski veba salgınlarını duyuyorsunuz. Bazı kere milyonlar, on milyonlarca insanın öldüğü salgınlardan bahsediliyor tarihte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da olsa, habede oldu diyorum sana amas taununda. E şimdi hadis-i şerif de bula hastalık bulaşması yoktur. Ne ne buyurmak istiyor? Bir adama bulaşmasız durumunda zararı yaratacak ancak Allah'tır. Mikrobun kendisi zarar yaratamaz. Nitekim bu kadar insana bulaştı şu anda, 170 bin mi, 180 bin kişiden bahsediliyor dünyada. E kaç kişi öldü? İşte 5 bin, 6 bin, işte 6 bin, 7 bine gidiyor. Demek ki her bulaşanda ne yapmıyor? Zarar vermiyor. Demek ki yaratan, ölümü yaratan ancak Allah'tır, hastalığı yaratan ancak Allah'tır, bulaşabilir. Bulaştıktan sonra zararını e, yaratmak Allah'a aittir. İster yaratır, ister yaratmaz. Dilediğini yaratır, dilediğini yaratmaz. Ama sana ne diyor sana? Sana diyor ki bulaşıcı hastalıktan kaç? Başkasına da bulaştırma. Mesela ne buyuruyor la Şevde? لَا يُورَدُ مُمَرَّضُونَ Yani develer, bir deve uyuzlanmış, uyuz da bulaşıcı. Hastalık bulaşır ama bulaşmanın tesirini yaratan ancak Allah'tır. Fermanadil evvele burdu. İlk ilk bulaşana da kim yarattı mikrobu? İlk başlayan da. Bu bir diye bir yerden başladı. Bir. Her şeyin bir biri var. Başlangıç yoktan. Orada yaratan Allah. işte de sana da bulaştığı zaman sen de de isterse yaratıyor, istemezse yaratmıyor. Yoksa şu anda 200 300 bin kişi ölmüş olması lazım da. Ki e, yani ölüm oranı yüzde kaç? Ona bakarsan. 173 80 diyorsun. Buradan 6 7 bin diyorsun. Bak oran kaç. Ama şunu diyor sana ben kime yaratırım ölümü, kime yaratırım hastalığı, kime yaratmam sen onu bilemezsin. Sen onu bilemediğin için tedbir alacaksın. Tedbir almak zorundasın. Bundan dolayı da, bak hadise bak şimdi. Hiç hadisten bir şey anlamayan adamlara bak. Hastalık bulaşması diye bir şey yok. Ya bu ham softalık kardeşim. Hastalık bulaşması diye bir şey var. Burada hastalık bulaşması yokun manası ne? Kendi kendiliğine bulaşıp tesir yaratması diye bir şey mikrobun yok. Mikrop bir şey yaratabilir mi? Doktor bir şey yaratamıyor. Mikrop ne yaratacak ya? Yaratmak Allah'a mahsus. Ama hastalık bulaşması diye bir şey var. Ama ne yok? Tesiri kendinden yok. Peşine ne diyor? Hemen peşindeki cümle. Dikkat et. Yani hadiste başka hadis okumuyorum. Hastalık bulaşmasının tesiri kendiliğinden olmaz. Ama ve firra minel mezzûmike ma tefirru el esedi. Aslandan, aç bırakılmış aslandan kaçar gibi... Cüzamlı'dan kaç. Cüzamlı'dan kaç ne demek? İşte koronalıdan kaç. Çünkü cüzamlı ne demek? Cüzam bulaşıcı bir hastalık. Etler lime lime dökülüyor. Tıpta da ilacı yok. Hala da yani tam ilacı bulunmuş değil. Aslandan kaçtığın gibi cüzamlıdan kaç. Yani ne demek? Korona virüsü varsa bir adam da hem o kendisini insanlara yanaştırmayacak hem de... Eskiden cüzamlılar toplumdan tecrit şey yoksa işte karantina dediğin işte. Ha cüzamlıdan kaç diyor. Sen, ben Allah'ın kaderinden mi kaçacağım, ecel gelmeden ölüm yok, hastalık bulaşmaz diye bir şey yok dersen ben de sana ham softa derim, cahil derim, echel derim. Tedbir almak da Allah'ın farzıdır. Sana hastalık kendi kendine bulaşma neticesinde ölüm ve maraz yaratmaz diyor. Tesiri kendinden olmaz diyor. Tesiri Allah'tandır diyor. Her şeyin tesiri Allah'tan. Ama diyor tedbirini al cüzamlıdan kaç. Şimdi Diyanet dedi ki camilerde cemaatle yan yana durup kılmayalım saflarda. İşte efendim kendisi camiler açık isteyen gitsin camide kılsın. Ama e, kendi başına kılsın. Bir kişi iki kişi mesafe aralarında olsun. Cemaatle e, yani imam eşliğindeki şeyleri durduruyoruz. Doğrudur. İsabetlidir. Ee, bu buna itiraz edenler bazı videolar paylaşanlar oluyor ortalıkta. Bunlara itibar etmeyin. Niye itibar etmeyin? Şimdi bak ne diyor? Hastalıklı deve yani işte uyuzlu deve için söylüyor sağlam develerin yanına sokulmasın. Niçin? Allah kime tesir ettirir kime tesir ettirmez biz bilemeyiz. Onun için hastalığı kapmış mikrobu kapmış bir deve e, sağlamların yanına sokulmasın. Bu hadis sahihde. Yine öbür demin okudum hadis. Aslandan kaçar gibi e, cüzamlıdan kaç. Yani virüslüden kaç. Peki diğer, e, bu usta birçok hadişleri var. Ne buyuruyor? Sizin biriniz taun, veba, ateşli, sıtmalı, kolera ve işte korona gibi şeyler. Bunların bir beldede, bir şehirde, bir evde şehir diyor. Şehir bırak evi, ocağı. Şehir bir şehirde olduğunu bilirseniz oraya dışarıdan gelip girmeyin. Onun için işte şimdi Avrupa'dan gelenler Umredense işte orada ama karantinaya almak zorundalar. Direkt şehre sokamazlar. Girmeyin çünkü geldikleri yerde var. Aslında ne bu Radhi Şerif'te? Ve bir semi'tum biha ve tüm fiha fe Bulaşıcı mikropların e, bir beldede olduğunu duyarsanız Fransa'da var, İtalya'da var, Almanya'da var. Efendim, şuradan da var misal. Eşim Türkiye'de de oldu. İran'da zaten hepten gitti. Her tarafı sardı. Orada olduğunu bulursunuz bu duyarsanız siz de ordaysanız fele <gülüyor> oradan çıkmayın. Şu hadis-i şerifteki bütün tıp durmuş burada ya. Tıp durmuş. Ne buyuruyor? Oradan çıkmayın. Yani siz bulaştırmayın. Onun için orada durun, Allah'ın kaderine sabredin. Bir de veza <gülüyor> vakatun فَلَا ya, بِهَا bir سَمِعْتُونَ بِعَى بِعَرْضِنَ Siz başka bir memleketteyseniz, o falan ilde, ilçede, beldede, evde, ocakta bir böyle bulaşıcı bir mikrop e, olduğunu duyarsanız e, oraya girmeyin. Ha, oraya girme Sağlık Bakanlığı açıklamaya açıklama Dinleyen yok. Ya zorlamayın, etmeyin. Bulunduğunuz yerden turun, gelmeye çalışmayın ama işte insanlar bir panik hali içerisinde. Ee, hadis-i şeriflere de uymuyorlar. Hadis-i şerife uymayan Sağlık Bakanlığı'nı dinlermiş de, dinlemiyor. Ama dinlemek lazım doktorları. 13'ün için e, ben ölürsem diyor, camide öleyim. Ya ölmüyorsun ki mübarek adam. Sen zaten kimsin 70 yaşına sakalım bembeyaz. Alırsan virüsü, güdüyorsun diğerlerine ona buna bulaştırıyorsun. Herkesi efendim burada e, tehlike altına sokacaksın ya. Halbuki bu kadar ayette, bu kadar hadis-i şerifte tedbir alın, tehlikeye kendinizi atmayın, cüzanlıdan kaçın. E şimdi orada sanki mikrop bulaşıyor da o da namazın secdesinde ölecek de şehit olacak. Ya böyle bir şey yok. Korona gibi virüslerden ölen Müslümanlar kesinlikle şehittir. Bunca hadis-i şerif var. Ee, İbn-i Hacer Askelani Hazretleri'nin bezlül taun, e, bezlül maun fi fazlül taun diye risalesi var müstakil. Koca İbn-i Hacer As emirul müminin hadiste. Sonra e, şey Ebu Zeker, e, İmam Zekeriya'yla Ensari Hazretleri onu kısaltmış. Tuhvetur Rahim'in diye bir eserde. Yusuf Eba'ın saadet tarihinde bu kadar dualar almış. Faziletli hadisler almış. Bunlar hakkında da bir sohbet yapmak lazım. Şu anda bir hazırlığım olmadı. Ben de daha ses tellerimden, boğaz nef rahatsızlığımdan yani sesimle ilgili çektiğim rahatsızlıktan dolayı daha toparlanamadım. Daha yeni yeni toparlanıyorum. Onun için sohbeti de uzun yapamayacağım. Zaten şifa Şerif tersini de şey yapamadım. Yalnız şu var. Şunu da tavsiye edeyim. Yusuf'un Ebane Hazretleri burada söylüyor. Bukhari hatmiyle şifa Şerif hatmi bu gibi salgın mikropları savuşturulması beldelerimizden memleketimizden ve minel mücerrabatil meşhurati kıraatül Bukhari ve şifa diyor. Ben size şifa Şerifler kitabımız var. Arabalara her yere koymuştuk. şifa Şerif Osmanlı baskısı harekeli. Osmanlı baskısı o tek cilt. Ben bastırmıştım onu. Tıpkı basım yapmıştım Osmanlı baskısını. Harekeleri onun düzgün. Oradan ya tek başınıza okuyabiliyorsanız ya da biliyorsunuz ölecek hastanın başına dokunsa acayip müjdesi var. E, veyahut da herhangi bir hastanın başında olgunsa şifası var. Onlara evvelce demiştim. Bu da yeni görüldü. Yani kitapta tabi eski eserlerde söylüyor. şifa şerif hatmi yapın. Evde ocakta varsa karantinadaysanız veyahut da Türkiye'mizden ve İslam vatandaşlarından def olması için, def taun ve va için, şifa şerif kitap var mı o kitap? Onu baştan in hatim yapın Kur'an gibi. Bir de Bukhari var. Bukhari okumanı zor olabilir. Bukhari'nin tekçil Bukhari de var ama Bukhari hatmi de yapabilirler bazı medreseler talebeler. Ama bir araya gelmeniz lazım diye. Telefonlardan cüz dağıtın. Şu baba kadar sen oku, bu baba kadar ben okuyayım. Hocalar Bukhari şerifi hatmedelim. Bunu bak, medreseler söylüyor. Benim talebem, kursum yok. Herkes beni dinleyenlere söylüyorum. Bukhari şerif hatimlerini yapın, şifa şerif hatimlerini yapın. şifa şerif çok önemli. Mutlaka şifa-ı şerifteki rivayetler, ahata serümetine belalar kalkıyor. Ondan sonra, efendim, bu hususta birçok eserler yazılmış. Biz, e, Diyanet'in de dediği, fetva verdiği doğrudur. E camide yan yana gelmek var. Yine biz cemaatle kılsak da arada böyle bazıları evde ocakta cemaat yapıyoruz. Tabii ben hiç cemaatsiz kılmıyorum Allah'ın izniyle. Hiç kılmıyorum da. Mesela aramızda birer metre böyle yapalım dedim ben. Sonra arkadaşlar dediler ki Mısır'da Ezher-i Şerif'te şu anda namazlar öyle kılınıyor ulema. Aralarında bir metre var. Safta. Yani demek ki cemaat yapabiliriz. Ama cemaatle yan yana gelmeyelim. Yine birer metre aralarımızda böyle açık mesafeler olursa tedbir için bunlara da rihat edelim. Ondan sonra efendim camilerde zaten yapılmayacağını bildirdiler. Bu vesileyle e, bu tedbirlere uyalım. Çünkü hadis-i şerifte e, bak bir yerde olduğunu duyarsanız oraya girmeyin. Bir yerde sizin bulunduğunuz yerde baş gösterirse oradan çıkmayın diye say hadis-i şerif beyan ediyor. Ondan sonra cüzamlıdan kaçar gibi e, aslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç. Demek ki bu tehlike olandan kaç Burada Allah'ın kaderinden kaçmış olmuyorsun. Allah'ın tedbir emrine koşmuş oluyorsun. Yine bir ayetle, hadisle amel etmiş oluyorsun. Ecelden öteki ölüm yok. İşte kaderde kadere tedbir sökmez. Ya bu laflar İslam'ın ruhuna aykırı laflar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük tedbirleri alan e, zatı e, e, nebeviye e, ondan başlıyor bu tedbiri bize gösterme işi. O, o bize gösteriyor. Dolayısıyla biz ondan daha mı takvayız, daha mı kadere imanlıyız, da mı tevekkül eyliyiz. Böyle yanlış yanlış işler yapmayalım. Ondan sonra efendim. Şimdi veba için faydalı, bu mikrop için faydalı. Bazı amellerden, sizin de işte yapabileceklerinizden. Ben e, bu Lale Gül dergisine herkes internete koydum dualar ama onları okuyamıyorum. Onları okuyamadığı için e, bu e, Nisan sayısını biraz erken davranıyoruz. Hemen çıkaracağız ki hani insanlar okumak için şey yapıyor. Mesela Fatiha her derde şifa. 41 Fatiha şerife okunur, suya üflenir, içilir. 41 Fatiha şerife ye devam etmek lazım. Bu meşhur hadis-i şerif, Efendi Hazretimizde bundan çok amel ederdi. Özellikle 41 Fatiha peş peşe. Bu şifa için. Ondan sonra Bekara suresi okunan evden cinler, şeytanlar ve bu gibi onların da sebebiyet verdiği mikroplar, pislikler Def olur, say-ı say, müslüm hadis şerifi... ...on sonra ahat Kürsü'nün okunduğu evde şeytan olsa mutlaka ondan çıkar... ...ondan sonra e, Bekara suresinin okunduğu eve üç gece şeytan giremez... ...ondan sonra gündüz okunsa şeytan üç gün giremez... ...bunlar hep say hadis şerifler... ...Darimilerde, e, müslümlerde... ...on sonra Bekara suresinin sonu, amener rasulü... E, ...bir evde üç gece peş peş olursa şeytan yaklaşamaz... Bu gibi hastalıklarda bazı gere bulaştırma vasıtaları olarak i̇bn Hacer Asgalani'nin de beyanı veçile ve sahih hadislerde de zikredildiği üzere e, bunların da efendim sebebiyet verdiği marazlar, illetler, e, neşriyat yani yayılması meselesi e, gibi haller olabilir. Ondan dolayı maddi manevi çarelerimize başvuralım. Sabah namazını kıldık. Ayağımızı oynatmadan, tahayyat vaziyetini bozmadan bir de akşamdan sonra 10 kere <gülüyor> la ilaha illallah wahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül ve yümît ve ala kadir. Bu 10 kere okunursa hiç dünya kelam konuşmadan bu say hadistir zaten. Eee de geçiyor ve kehane yemufihrizin minkulli mekruhin ve harsin min eşşeytan ve hurise de okunabilir. Gün boyunca sabah okursa, akşam okursa sabaha kadar bütün istenmedik şeylerden korunur. Özellikle şeytandan mahfuz kalır. Buna da devam ediyoruz zaten bizim e, camiamız bu hadisi iyi bilir ama biz amel edelim. Mesela yine orada yazdım, e, internete attım bunları ama şimdi dergide de ilk ön yazıyı buna ayırdım. Bir insan bir yer konaklasa, ben bu odaya geldim. Burada birüş var mı yok mu? Awdi bir kelime atillah tamat ma bu sahih hadis. Lem yadur roşi. Hatta yar O bulunduğu yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey zarar veremez bunu üç kere okursa daha kuvvetli olur. Ama siz yine bak tokalaşmayı bırakın, musafaalaşmayı bırakın, kucaklaşmayı bırakın. 1 metreden yanaşmayı yanaşmamaya gayret edin. Bunları söylüyoruz daha bak. Deminden beri ilk tedbirleri anlatıyoruz. 14 kural diyor kendi sistemde en evvel onları paylaşıyorum. Sebepler alemindeyiz. Bak kaç tane doktorların şeylerini paylaşıyorum. Tedbir reçetelerini paylaşıyorum. Ama e, şimdi duayı da ihmal edemeyiz. Men lazım Kur'an fela şifa Allah ayetten hadisten şifasını aramayana Allah şifa vermesin buyurur. Bu da önemli bir hadis-i şeriftir. 13'ün tesbih. La ilahe illantesubhaneke inni kuntu minaz zalimin. Buna devam etmek lazım. En fazlası 500'dür. Ortası 100'dür. En azı 41'dir. Özellikle vitir namazından sonra 41 kere la ilahe illantesubhaneke inni kuntu minaz zalimin. Bununla ne duada n varsa %100 kabul olur. Yunus aleyhisselam'ı balığın karnından kurtaran dua Kur'an-ı anda biliyorsunuz Safat suresinde e, e, bu ayet-i kerimesinde eğer bu tesbihi yapmasaydı feleûlenneû bu tesbih Enbiya suresinde. Ama bu tesbihi yapmasaydı lelebihi fi batnı ilâ mübâsın balığın karnında kıyamete kadar bekleyecek. Bu ayet yani kurtulma sebebi olduğu Safat suresinde 13'ün. Ondan sonra Efendim. Bu da daha birçok reçeteler var. Ben kitabı tercüme ederim. Yakın zamanda bilmiyorum edebilir miyim? Bu gibi bulaşıcı hastalıklarla bundan sonra başımız belaya kalacak gibi anlaşılıyor. Siyonizm'in onun bunun şu andaki en büyük e, efendim silahı gibi görünüyor. Böyle bulaştırıyorlar. Kendilerinde bir şey yok. Milleti mahvettiler. Tabi Avrupa'yı da ederler onlar. o Hristiyan, Hristiyan. E, efendim. Kabe kapansın, Vatikan kapansın, camiler kapansın, her yer kapansın, onlara bir şey. Yani Siyonistlerin burada mutlaka küreselciler, ulusalcılar ikiye bölünmüşler ama sen de zannediyorsun bu Yahudi ikiye bölünmüş de birbirine kuvvetini harcar da biz aradan kurtuluruz. Sen öyle zannet. Adam ne demiş? Satrançta hiç kaybetmeyip hep kazanmanın yolu neymiş bana soruyor. Ben dedim ne bileyim satranç hiç bilmem ne oynamışım, ne ellemişim ya. Dedi ki beyazlar da senin olursa, siyahlar da senin olursa o zaman hiç kaybetme şansın yok. Çünkü onun için dünyada evet, aşıyı da bulan onlar, ilacı da yapan onlar, hastalığı da veren onlar. Yaratan Allah. Ama sebep olmakta pisliğin başı siyonizm, kapitalizm e, zaten o siyonizmin kontrolünde. Dolayısıyla her tarafı karışık ettiler. Bizim hem tedbirleri alacağız, hem İslam'ın tedbirlerine, temizlik tedbirlerine rahat edeceğiz. Hem de La ilaha illa ante subhanekeinnik cümle vallamin. Buna çok devam etmemiz lazım. Abdese devam edene bak ne buyuruyor ee, Evliyaullah Men lâzemel vudu' le musibbut ta'avun Bulaşacağızsaklar abdese devam edene e, isabet etmez. Ama e, sahabe-i kiram abdesti mi duruyordu? Haşa. O eceli ondan. Eceli ondan olursa ona çare yok. Anladın mı? Ama korunma tedbirinde tedbirlerden biri abdese devam. Her sabah ve akşam sadakaya devam ederse az ya şimdi bir, e, ne diyorsunuz ona, e, e, telefon şeyine, mesajıyla bile 5 liraya, 10 liraya bir yere bir fakire yardım gönderebiliyorsun. İşte efendim bir hayır kurumuna gönderse O da götürüp ver, veriyorsa tabii ki i̇şte güvendiğiniz yerlere gönderin. O gün ve gece ona hiçbir kötülük isabet etmez. Bunu da şeye bağlamak lazım, bu sadaka işini. Otomatiğe bağlamak lazım. Sabah, akşam 10 lira, 5 lira. En azından durumu müşahit olan fazla versin. Ondan sonra burada bir dua var. Onun yazılması ve üzerinde taşınması. Bu hususta ben size e, internette sitelerime koyduğum İmam Azam Efendimizin duası diye bir dua koydum burada. Bak onu en sonda e, mıydı? Kaçıncı sıra bilmiyorum. Keşke onları o duaları rakamlasaydık iyi olacak. 1 2 3 4. Çünkü ben de derkense mesela 5. dua demeye değerim. Şimdi dergide onları rakamlayacağım. E çünkü neden? Hani bir duadan bahsediyoruz. 30 40 dua oluyor. Ee, rakamlarsam 20. derim mesela. O İmam-ı Azam Efendimiz'den veba salgını oldu Bağdat'ta bir tüccarın evine isabet etmedi. Halife bile o zaman onu çağırdı. Burada 12 bin kişi öldü de senin evine niye bunların ortasında olduğun halde İmam-ı Azam'dan evlat olan şu dua evimde bulunuyor diyor. Bunu Osmanlı 120 sene evvel bakkal Arif Hattat bakkal Arif Efendi e, el yazısıyla Büyük Hattat yazmış. Osmanlı'da birçok evlerde bu basılmış. Osmanlı baskısı olarak. Ama ben tabi Kitapta görmeden e, levha ile beraber bu işi kaynak veremem. Ancak Saadet-i Darayn, Yusuf-u Nebani, Beyrut Kadısı, Alla 573. sayfada e, bu veba şeyleri 575. sayfada o zikrediliyor. Ondan sonra burada yazılıp taşınması için, yazılıp üzerinde taşınması için bayağı dualar var. Ben şimdi bunları evin kapısının girişine asılmasından tut. Dört duvarın içine takılmasından tut. Burada bayağı dualar var. Ben e, bunları e, efendim e, bunlardan üç dört tanesini de e, sizin için eğer e, yazarsam e, dergiye e, efendim e, basarım. Artık siz orada kendiniz Arapça yazabilen insanları yazdırırsınız. Veya bu eve asılacaklarla ilgilileri e, içinde e, dağıtırız, hediye ederiz. Ona bir çare bulmamız lazım, acil. Ondan sonra e, ben orada diğer e, ilimleri zikrettim efendim. Allahu Teala ve Teakkate Sazettlerinin abd devam okurken özellikle abdestli olmak e, e, üzere birçok e, şifa tarifleri burada var. E, özellikle bu bulaşıcı sıtma yapan e, mikroplar e, hakkında. Yine mesela bu, burada buyuruyor ki e, yeni bir kaba, temiz bir suyun üzerine üç kere, her seferinden sonra suya öfülmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim. azim Burhan, şedid Sultan, Külliyem'in ve Fişan, Mâşâ'Allah'a kan mâ alemeşşellem'in küllâ havleûlâ kuvveti illâ billâhâil âl-âzîm. Bu duanın bir kısmı benim kitaplarımda var ama bunun tümünü ben şu anda yeni gördüm. Bu duayı da okunmak üzere. E, tavsiye ediyor. Sonra yazılıp evde e, eve konmak üzere, üzerinde taşınmak üzere, Allah'a Sadık sadiq Zannedersem bu dua hapsane mektuplarında var. Ubeyidlu Hoca onu e, hapsane mektuplarına bir bak bakayım. Ben bunu orada yazdığımı düşünüyorum. E, bu dua okunması da çok faziletli. Ve lakin yazılması da çok faziletli. Bunu şimdi hatırladım. Hapsaneden çünkü ben bunu okuyordum. Ondan sonra hayırlı uzun ömür için ve Sıtma veba e, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için e, efendim eve de konulabiliyor, üzerinde de taşınabiliyor. O kursan daha da faydalıdır ama bunlar çok önemli. ben bu duaya da bakayım. Her şeyse kitapta hazırımızdaysa sayfasını söyleyeyim. Ondan sonra kardeşim eee Allahu latifun hafizun kadimun ezeliun kayyumun la bu da yazılıp üzerinde taşınıyor. Şu yapabileceğiniz bir şey belki. Gece yarısı iki rekat namaz kılıyorsun. Her birinde Fatiha'dan sonra Yasin okuyorsun. Yasin ezbere bilmek işte Birinci rekatta da Yasin okuyorsun tümünü. İkinci rekatta da Yasin okuyorsun. Sonra selamdan sonra ya halim bin kere ya halimu ya halimu ya halimu ya Halim. Bu da çok önemli. Bir tecrübe edilmiş beyit var. O da e, bizim e, Kitaplarımızdan ya ve bir etdiye kitabında, etüdüları seniye kitabında olabilir. E, bazı hoca efendiler şeyde de hatırladı benim. Erbağini gelene, Abdurrahman gelendenin 84. kitabında da, 40 e, salavat kitabında da olabilir. Yıkmış etin ustibi, Haral ve el Fatuma, el Mustafa ve el Murtaza ve İbnah Ma el Fatuma, ehli beyt bu Sıtmaz e, alevli hastalıkları mikrobik hastalıktan denenmiş olduğunu Osmanlı'da bu çok Kazasker İzzet Efendi de bunu yazmış. Birçok hattat da bunu yazmış. Demek bundan dolayı. Ondan sonra yine bildiğiniz bir şey her farz namazdan sonra 7 kere la ilahe Tevbe suresinin son iki Kur'an hepinizde var. Tevbe suresinin son iki her farzdan sonra 7 kere okunursa la ilahe illallah ve rahmuallahi ne kadar iki hati Onda 128 129 zaten surenin sonuna dayanıyor. Bunlar. Daha da birçok dua burada tavsiye edilmiş. Özellikle İmam-ı Azam Efendimiz'den rivayet edilen kim bu duayı okumakla meşgul olursa veya üzerinde taşırsa abdestli olarak veya evinde saklarsa muhafaza ederse ben onu e, pdf olarak size arz ettim ya. siz isterseniz çıktı alıp evinize ocağınıza koyabilirsiniz okuyabilirsiniz diye size pdf anında sitede arz ettim. Çünkü dergi çıkmamıştı yetişmezdi. Ama bu efendim bunu yapamayanlar işte biz okumak istiyoruz. E, telefonlardan da ben de okuyamıyorum küçük yazıları. Onun için dergiye yaz bunları dediler. Onu hazırlıyoruz. velakin e, bizim pdf'imiz de var. Satmak haram olsun. Satanlara parası haram olsun. Ama kendisi için, sevdikleri için çıktı yapıp, teksir edip de e, üzerinde taşır, evinde taşırsa onlara hakkımız helal olsun. Biz zaten bu işten menfaat temin edenlere hakkımızı haram ediyoruz. Bu da İmam-ı Azam Efendimiz duası Allah. Onu e, onu da ailesini de taahuddan. Şu diye nerede acaba hocam? Diye hamsetülüne de bir şey dediniz ya. Her bany celeyede mi ve haber de mi? Evet, o dua burada çıktı bak. Allah'tan ben bunu da yazmıştım diye hatırladım şimdi. Tabii abstande 8-9 sene oldu. Sayfa 180'de uzun ömür duası diyor Yusufün ebadin nakline göre bu dua burada da yazıyor efendim. Bu mübarek duanın Aşağıdakilerin duan okunması. Bak ben bunu 8-9 sene evvel göndermişim hapishaneden. Yazılarak eve asılması ve üste taşınması kişiyi hatta ailesini salgın hastalıklardan kurtararak uzun ömür yaşamasına vesile olur. Yusuf'un Ebani Saadet Dâray'ın sayfa 574. Aynı burada önümde kitap şimdi. Ben bunu şimdi kendim hatırladım. Çünkü ben bunu o zaman okuyordum hapishanede de. buradan hatırladım. Şu ara okuyamıyorum. Üzerimde tabii nüskam olarak var. Ee, dışarı giderken Allahumme enne sadikal mestuka salavatun ve selamun aleyh diye başlıyor. Çok muazzam bir duadır hakikaten. sayfe 180'de e, hapishane mektupları kitabımızda bunu da e, şey paylaşsın. E, sitemizde Yunus Efendi kardeşimiz hemen şimdi bu akşam bu duayı da paylaşsın. Yani manasını da kaynağında burada hazır resim olarak resim olarak paylaşsın. Kitabı da olanlar, kitaptan okuyacağız. Biz işte internetten, cep telefonunda okuyamıyoruz benim gibiler. Öyle diyenleri de kitabın 180. sayfasında. Hapishane mektupları okalım. Medrese-i Yusufiye adıyla olan Risale adı da kaç burada köşür? 72 burada silinmiş? Herhalde 78. Zaten en büyük şey boy o. Kitaplarımızda en uzun boylusu o. Bununla da amel edersiniz. Kitapta sayfa 180. Siteye de hemen koyduruyorum. Bu akşam itibarıyla. Bunlarda da bizim tedbirlerimiz olsun. Ondan sonra diğer bazı ahati kerimeler, e, dualar inşallah ben size e, bir de özel bir salavat-ı şerife var. O salavat-ı ile beraber e, bunları Rabbim nasip ederse bir de şöyle bir şey var. Bildiklerinizi söylüyorum burada. Bilmedikleriniz kafanızda kalmasın. Mesela beş vakit namazda her farzdan sonra Eşincisi karantina dayım yok. Ne yapacağım? Ne yapacağım. Aa, sana iş. Her farz namazdan sonra 450 kere. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 450 kere. Bu da kesinlikle muhafaza edenlerden. Salavat şerife. Çok salavat okumak. taunu ve bayik kolları mikrop bulaşı aslar haldine eder. halid -e Hazretlerimizin Nakşi tekkelerinde doğudan batıya her tarafta Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhi ve sellem bir kulli daim ve devaim ve selim farzlardan sonra veya vakitli vakitçiz üçer kere bu zaten bütün nakşi tekkelerinde menzil dergahlarında da her yerde doğudaki bütün efendim tüllosundan norşinin de her yerde var. Çünkü kaldı Bağdadi Hazretlerimize ilham edildi. Tavunun defi için Bu salavat-ı şerifeye devam. Bunları onları zaten e, sitede e, yazmış idim. En mühim iki şey söylüyorum, mühimlerin mühimini söylüyorum şimdi. Tirmizi hadisinde Bismillahi lillahi lillahyurum asmihi şeyün fil alim. gökte yerde Allah'ın adıyla hiçbir şey zarar veremez, hakkı eşiden ziyade bilen ancak Allah'tır. Tirmizi hadisi sabah üç kere imsaktan sonra hemen uyanık olup okunmasına fayda var ama uyanır uyanma sabah namazında. Ee, geçirmeyelim ileri. Sabah üç kere, akşam güneş batar batmaz, akşam, akşam namazını kılmadan evvel de okunabilir. Çünkü güneş battıktan sonra, üç kere okuyana ani bir bela isabet etmez. Hiçbir şeyle, durur o şey, hiçbir şey zarar vermez. Bunu zaten e, siteme atmıştım. Bu, Bundan daha kuvvetlisi de, hangisini sorarsanız, Meşayih'ın ciltler dolusu kitap yazmışlar. Bu salgınlara karşı dualar ve zikirler babında. Ama... Ee, siz yine de e, Tedbir elden bırakmayın Dualarla da Allah'a yalvarın Bir de en mühim şey Ne mühim sıkıntı var bana virüs bulaşmasın, Ben de çoluk çocuğuma bulaştırmayayım bu niyetle Bu zaten Benim yine dua kitaplarımda hep var Tevbe suresinin Son ayetinin son kısmı Allah diye başlıyor Son satır Tevbe suresinin son satır yani Ben de kitap yorum, kitap yorum Kuran-ı Kerim'de var Tevbe suresinin son ayetinin son satırında Allah diye başlayan kısım. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve rabbul arzul azayim yedi kere okursanız manasını anlamasan da kalbinde huzur huşu olmasa da kesinlikle bu duaya öyle bir müjde verilmiş ki Ebu Davud hadisinde de geçiyor. Ne sıkıntısı varsa Allah derdine kafi gelecek. Senin de derdin ne de şimdi? Bana bu virüs bulaşmasın. Ben de kimseye bulaştırmayayım. Yedi kere sabah, yedi kere akşam. Hiç bırakmayalım. Bunu yapan... La ilahe Bir de Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle en büyük çarelerdendir. Bak burada onu da... Bunu da burada ehli beyt hürmetine Allah'tan ismi Ehli beyt. Ehli beyt. Ehli sünnet ehli beytçi değildir derler. Ehli sünnetin nefes alması vermesi ehli beyt be. Her namazda salli barikte ehli e dua var. Namaz kılmaz, abdest almaz ben eli beytçiyim. Elibetçilik laflan lafla olmaz. Ehli beyt, sabah akşam her dakika ona da salavat okumakla olur. İşte ehli beyt, ehli beytçi, esas ehli beytçi ehli sünnettir. Bak ulemamız ne buyuruyor? Ee, İmam Nablusi Hazretleri'nin kitabından. İmam Nablusi Hazretleri'nin de beyanıdır bu. Kev Kebul Mebani diye bir isim, Risalesi var. Onun 279'un sayfasında. Ayrıca Saade Tutdarayinde Yusufun ebani ve çok Risalelerde Veba için, salgın için Osmanlı bunu bütün hatdatlara yazmış. Bütün evlerde, ocaklarda Osmanlıda bu var. Li hamsetün. Benim beş sığınağım var, dayanağım var. Utfi bihim. Onların yüzü süyürmetine söndürüyorum. Nara Cehimil il hatime. Nara veba il hatime. Ee, o burada veba e, okunsa e, veba salgını için Naral Cahimi dedi Naral veba ilhatime sayfa 304. Bu bizim 62. risalemiz. Faziletli 40 salavat-ı şerife. Abdülkadiryan Faziletli 40 salavat şerife sayfa 304. Burada da yazmışız. Tabii ben burada 85 90 100 kitap oldu. Bende bu kadar kitap bazı kitaplar 500 sayfa 1000 sayfa o bakımdan hepsi kafamda değil ama hatırladım işte. Hatırlıyorum. Ee, veba diyor bak taun ve veba gibi salgın ve ateşli aslan şifası ehli beytin isimleriyle tevessül yani aracı yapmak yüzü sürmetine istemek mücerrebtir denemiştir benim beş tane değerim var sığınağım var Lütfibiyim. onların yüzü sürmetine söndürüyorum veba kırıp geçiren bak deviriyor devirdiğini deviriyor kırıp geçiren mikrop bulaşan o veba ateşini e, salgın ateşini söndürüyorum. Kimdir onlar? El Mustafa. Başta Muhammed Mustafa. Vel Murtaza ikinci Ali Murtaza. Onun sonra vebna huma. Onların oğulları, Resulullah'ın torun azdani oğulları Hasan ve Hüseyin. Vel Fatime. Bir de Resulullah sana parçası Fatıma annemiz. Bu beş ehli beyt ve veba salgından söndürüyorum. O el cehimi el veba'i diye okuyacaksınız. Nâra'l veba hatime. Çünkü buradaki rivayet böyle ama salgın için okuyorsan Naral veba diye okuyacaksınız. Sayfa 304'te bu Avrupa encela bunları da beyan ediyoruz. Bu arada bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz çok önemli arz ediyor. Bundan dolayı efendim e, özellikle yani bal efendim hakiki bal olur. Yani hakiki bal olması riyatla bal işte polen gibi şeyler. Ondan sonra e, efendim Propolis mi diyorlar? Propylüs işte ne? İşte o da arının hakikaten çok önemli yarıkları sardığı, işte efendim yaraları tedavi ettiği, kovanın içini tamir ettiği bir şey, bir malzeme, bir ürün. O sonra bunlarda kuvvet var. İşte efendim diğer çörek otu, taneli şeyler, işte efendim her zaman et, but yiyemeyenler tabii mercimek gibi, nohut gibi tahıllar. İşte hakiki buğdaylar tabii işte bu şimdikilerin şeyi alınmış, hası gitmiş, fızık almış. Böyle hakiki buğdaylar, efendim doğal buğdaylar, e, buğday ekmekte falan. Yani tabii şekeri olan ona göre dikkat edecek, tansiyon olan tuza ona göre dikkat edecek. Ama geri kalan e, bağışıklığı düşürmemek lazım. Bunun için şeker hassas olanlar şekerlerini kontrolde tutmaya başka zaman biraz kaçırıyorlarsa da bu zaman da çünkü şekerin yüksekliği, dengesizliği... E, ...bağışıklığı çok fena düşürüyor ondan dolayı ve onlarda şekerli yiyeceklerden işte pirinç gibi işte efendim işte ne onun adı karbonhidrat yüklemeli şeylerden sakınacaklar. Herkes hastalığını bilecek ama özellikle işte bal gibi, pekmez gibi, tahin gibi. Geçen dün bir doktor söylüyordu çinko meselesinden iki kaşık tahin çinko takviyesinde faydalıdır diyordu mesela daha birçok tavsiyeler yapıyorlar mesela şimdi demin Saracoğlu eee e, HaberTürk'te e, dedi işte efendim hakiki bal bulunursa efendim e, bir e, kaşık e, çay kaşığı çay kaşığı hakiki bala çay şey tatlı kaşığı tatlı kaşığı hakiki bala çay kaşığı elma sirkesi dedi. Çay kaşığı elma sirkesi e, tatlı kaşığı hakiki bal suda da o Biraz da ılık olu, soyu olu, biraz ılık su içmelere dikkat edelim. Bu boğazın falan mikrobu şey etmekte, temizlemekte. ılık suyun da tavsiye ediliyor şu aralar. Soğuktan kaçalım, soğuk sulardan kaçalım. Çünkü başka bir grip enf enfeksiyonuna kapılırsak o da öbürünü tetikler, bağışıklığı çökertir, düşürür. Onun için mutlaka efendim ılık su, soğuk su içmeme kaydet edelim. Ilık su kullanalım. Ondan sonra efendim... Iı, işte bu bal bir tatlı kaşı hakiki bal bul makaret edelim. ona elma sirkesinden bir çay kaşığı onun içinde belki sulandırarak efendim yanında bir miktar polen işte propolis gibi şeyler bunlarla e, bağışıklığımızı da kuvvetli tutmaya çalışalım sebepler alemdeyiz ellerimiz iki de bir birilen temas edildi yanaşıldı edildi hemen elimizi önce 20 saniye böyle kuvvetlice elimizi İyice efendim sabunlu ile, e, bizim normal sabunlarımız, zeytinyağı sabunlarımız, beyaz sabunlarımız diyorlar. Kolonyodan da her şeyden de daha etkilidir diyorlar. Bütün doktorları dinliyorum kolonya, molonya öbürleri dense en etkili beyaz sabun, yeşil yani zeytinyağı sabun olsun normal kalıp sabunlar. Bunlarla efendim yukarı doğru mümkün mertebe bileklerden yukarı doğru 20 saniye güzelce parmak ağırlarla oğuşturularak iyice yıkanacak. Abdeste de öyle başlanacak. Ağza burnuna ondan sonra su verilecek ve birinden görüşüldüğü yakın temas ol, olundu. Veya tokalaşma hasta yapmayalım ama şöyle uzaktan bile dursak böyle bir ortama girdik. Üç kişi vardı, beş kişi vardı bilmem ne. Hemen elimizi yıkamamız falan. Bunlara riayet edilecek. Sonra tuzlu su. Doktorlar tavsiye ediyorlar. Tuzlu su e, bulundurulacak. Bu tuzlu suyla e, boğaz, e, kargara yapılacak. buruna çekilecek. Bunlar ara ara yani böyle üç saati dört saati e, özellikle risk grubunda olan, tehlikeli olan bir insanlardan, çalışıldan, ortamlardan giren çıkanlar falan. Bunlar e, mutlaka 3 saati, 2-3 saat aralıklı bu gibi durumlarda mutlaka tuzlu su burnu ağza çekilmesini de e, tavsiye ettiler. E, daha çok tavsiyeler ediyorlar ama ben tabii hepsini şimdi D vitamini özellikle tavsiye ediliyor. Ve lakin D'nin yüksekliği, Türk milletinin genetiğinde D düşük diyorlar doktorlar. Doğru, hepimizde düşük. Düşük. İşte, Or, üstü 80 falan diyorlar. 80 90 pek hiçbir kimse talinde çıkmıyor hemen hemen. 30'lar, 40'lar. Ama 50'lerden aşağıda düşürmemek şu dönem için e, D vitamini. C'yi tamam, C zaten böbrekten atılıyor onu biliyoruz. C 3000'e kadar insan e, yani 3'e bölerek 3000'e kadar C alsa falan. Ama D öyle diyemiyoruz. Çünkü doktorlar dediler ama ben onu diyemem. Çünkü D'den ben sıkıntı çekenleri gördüm. D'nin yüksekliğinde sıkıntı olduğu için e, bir tahlil neticesinde D'si düşük olanlar işte 50'ye kadar, 80'e kadar onun şey var. Ama orada C gibi falan değil. Yani böbrekten atılır, fazlasının zararı yok şeklinde değil. D'de büyük sıkıntılar yaşanabilir. O bakımdan rastgele ama D'niz düşükse B12 ile D'yi mutlaka kontrol ettirin. D ve B12'lerde düşüklük varsa doktor şeyle yani onların ne kadar hapalıysan kaç gram, işte neyse bazıları biliyorsunuz şişesi oluyor, haftada bir alınıyor falan. Onu doktor şeyine yine sorarak, doktorunuza tanışarak D ile B12'yi de sağlam ve şey tutalım. Yani biraz yüksek sınıra yakın tutalım ki e, onların bağışıklıkta çok önemli olduğu beyan ediliyor. Böylece hem maddi sebeplere başvuracağız, hem tedbirler alacağız, hem de manevi sebeplerle, dualarla Allah'ımıza yalvaracağız. Allah'ım cümlemizi sevdiklerimizle beraber bütün dinleyenlerimizi, bütün Müslüman kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı ve İslam vatanlarında bulunan tüm Müslüm, Müslümanı Müslümanları e, bu gibi salgın ve bulaşıcı hastalıklardan e, sevdiklerimiz de bu dua ilhak ederek muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi sünne aleyhi Şimdi kardeşler, inşallah yarın akşam dokuzda, artık 9'u alalım, hatta dokuz çeyrek. Şimdi Yassı'yı önce kurtarı. kurtardık. Dokuz, dokuz, dokuz, dokuz diyelim. Şu ara biraz daha idare eder. E, yası kurtarıyor. 9'da e, akaid dersini yarın yapacağım inşallah. Bugün zaten şifa dersi yaptık. Şifa-ı Şerif okumayı size tavsiye ettik. Hemen başlıyoruz Şifa-ı Şerif haddimlerine. Herkes, birbirine telefon, efendim şu sayfaya kadar, ben, şu, bizim bastığımız kitap çoğunuzda var. Sayfa sayfa tutun. Şu sayfaya kadar ben okum öyle. Bir bölüşelim, bir şifa hatmi yapalım. Ondan sonra buhari katmini artık e, medreseler bilirler. Bazıları cüz yapmıştılar buhari Büyük belalar kalkar. O mücerrep zaten söylüyor kitaplarımız. Ondan sonra e, Perşembe akşamı yine 9'da normal e, sohbet. Hadis-i Şerif bitmemişti. Birkaç madde kalmıştı. O Hadis-i Şerif'ten devam edeyim. Veyahut da Miraç'ın mukaddemesini yapabilirim. Perşembe akşamı yine 9'da sohbetler. Artık her akşam inşallah canlı sohbet var. E, cuma yok. Cumartesi Miraç gecemiz. İnşallah bağırıyorsun, 27. gece. 27. gece de e, yine sohbeti o zaman 9'da bırakmayalım. Çünkü salih ameller var, namazlar var, ibadetler var. Onu e, Miraç gecesinin sohbetini e, akşam namazını mütehakkı ben yapalım. Yani akşam namazını mütakip ne demek? Şu andaki duruma göre 8 gibi e, Miraç gecesi sohbet. Zaten camilere gidilmeyecek. Biz de çıkmıyoruz derneğe, hiçbir yere çıkılıyor bütün sohbetler. Buradan yapıyoruz e, tefsirhanesinden. Bu itibarla camide çıkılmayacağı için çünkü akşamı kılarız evvabinlerimiz var. İbadetlerimiz var. E, i̇şte efendim oruç zaten 27. gün orucu biliyorsunuz pazar. Cumartesi gün oruç tutanın fazileti çoktur. Ama 27. gün pazar. 13'ün gecesinin ibadeti 100 senelik ibadete denk. Gününün orucu 100 senelik oruca denk olan oruç. Ben zaten perşembe biraz bahsederim. Perşembe sohbetini kaçırmayın. Yani Miraç gecesinin ve günün ibadetle ilgili. Miraç'ta da kısa bir sohbet yaparız. Yani kısa derken efendim yok medreseler tatil ben de biliyorum. Ben diyorum ki medreseler birbirini bulabilirler. Hocalar birbirine telefon ederler. Bukhari'den şu baba kadar sen oku. Şu baba kadar mesela bunlar 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi birbirini tanıyorlar. Normal cemaat biz kimi tanıyoruz? Adamı arasak kim Bukhari okuyabiliyor? Kimse bir şey okuyamıyor ki. Yani medreseler bunu organize edebilir. Medrese hocaları arar e, tatildeki hocalardan 50 tane, 100 tane tanıdığı var. Buhari'yi bab bab bölebilir. Ben kitabın işte efendim vuzuğa kadar, ben kitabı salata kadar diyelim şimdi. Onlar kendi aralarında anlayacağı tabirle konuşuyorum yani. O kitabı bölenler, herkes o bölümü okur, herkese bir cüz, iki cüz düşmüş olur, otuz kişi, kırk kişi bunu bir Buhari hatmi belayı kaldırır. Şifa-ı Şerif hatmi belayı kaldırır. Şifa-ı Şerif'i kadınlar da mesela okuyabilen harekeli, benim bastığım Osmanlı baskısı, Kur'an gibi harekeli. Gidersin orada sayfa var, ben elli sayfa okuyorum, elli birden sen başla dersin, birbirinizle telefonlaşılarak ve bunu dernek bizim dernek de yapıyordu evvelce ama dernek Buhari'den anlamaz. Ama Şifa-ı Şerif'te orada bir bilen sayfaları ayarlayabilir. İnsanlar da bu sayfaları bölüşenler orayı arayabilir. Bendeki şifa Şerif kitabından ben 50. sayfa kadar okuyorum. 51 sizde. Bu şekil bir hatimler telefonlarla, telefonlarla irtibat kuraraktan. Biz de dualanı yaparız. Böyle 5-10 kişilerin yapabileceği bir şey. Bizde çok ilim ehli var. Bizde bizim cemaatlerde kadınlar çok ilim ehli var. Yani belki binlerce bu dediğim Buhariden şifain hareketlisini okuyacak insanımız var. Normal cemaate bunları anlatmıyorum ben. E bizim ama cemaat hocalara da nasıl anlatacağım? Böyle anlatıyorum. İnşallah bir faaliyete harekete geçsinler. Sekeriye Şek Sekerel Bukhari Hazretleri Medine Kapsı o da efendi hazretlerimize Buhari katmini tavsiye etmişti. Sonra efendi hazretlerimiz cüzcüz cüz yaptırmıştı ve Buhari katmini İsmaila medresesinde e, Ahmet vanlı hocanın Şimdi Masumanlı hocanın işte yönettiği medresede özellikle cüzler yapıldığında orada okutturduğunu efendim seni biliyorum. Dolayısıyla bunu genişletelim. Bunu hoca efendiler telefonlarla birbirine irtibatla bunu halledebilirler. Veyahut cüzler basılır. Bukhari 30 cüze bölünmüştü. Ondan varsa o 30 cüz yapılsın. Herkese gönderilsin yani bana gelsin ben de 200-300 okuyayım. Yani herkesin kapısına biri gider götürür. İlle yakın temasa da bir lüzum yok bırakılır. Ondan sonra efendim... Cüzlenirse daha kolay okulur. Ya da telefonlarla baptan baba bölüşülür. Bu şekilde okuyalım. Bu belaları Rabbim vatanımızdan ve İslam vatanlarından uzak eylesin. Bu mikrobu kim çıkarttıysa, kim bulaştırdıysa, hangi siyonist, hangi dinsiz, hangi kitapsız bu işin başını çekip de bütün dünyayı bu belaya sevk etmeye sebep olduysa Allah bütün kazdıkları kuyulara onları düşürsün. Hilelerini başlarına makulse eylesin. Bütün mikropları en sevdiklerinin ciğerlerine yapıştırsın. Allahü Teala diye bedduaları basacağız. Miraç gecesinde bedduayı basacağız. Önümüzde, Cuma gecesinde bedduaları basacağız. Çünkü dünya üzerine büyük oyunlar da oynanıyor biliyorsunuz. Bu oyunlarında bunu siyonizmin payının olmadığı söylenemez. Olduğu da inkar edilemeyecek bir gerçektir. Bunların işleri güçleri böyle masa başı oturup klinik çalışmalardır. Ama bütün dünya bunlardan çekiyor. Milyarlar bunların yüzünden yani yedi milyon, yirmi milyon, otuz milyon. Tabi siyonist belki yirmi milyon da yok. Yani Yahudi'nin hepsi siyonist değil. Yahudi'nin hepsi siyonist değil onun için. Ama bir, birkaç milyon siyonist, birkaç milyon siyonistin e, narına bütün alemler yanıyor. İşte böyle müfsit bir e, efendim insanlar ve gruplarda var. Allah cümlemiz şerlerinden muhafaza eylesin. Hem beddualar ederiz, hem Müslümanlara, masum insanlara, mazlum insanlara... Efendim, dualar ederiz. Hem kendilerimize dualar ederiz ve bu duaları da sevdiklerimizi ithal etmesini Mevla'dan niyaz ederiz. Amin. E bu sohbeti tekrar tekrar verelim, dinleyelim. Linkini biz atalım. Bu sohbeti her yere ulaştıralım. Bu şu anda çok lazım bir sohbet. Bu sohbeti çok dinleyerek, dinleterek istifade edelim. Yarın akşam da inşallah itikat dersinde Efendim, iman selametimiz için Rabbimizi tanımaya, tanıtmaya devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bir de e, kıymetli e, Abdullah Hocamız, Yeşil Cami İmamı, e, Efendi Hazretlerimizin amcasının oğlu, amcazadesi ee, babası da çok kıymetli mübarek bir zattı. Ben babasına da yetiştim. Böyle bembeyaz sakallı, nur-u ilahi böyle. Floresanlar yanında sönük kalırdı onun babası da. Efendimiz'in amcası yani. Çok kıymetli mübarek bir idi. Hafız abi kardeşi, o çok mübarek bir abimizdi. O erken vefat etti. Ee, küçüğüydü Abdullah Efendi'nin. Abdullah Efendi hocamız, yani çok büyük dava adamı, hizmet adamı, hayır adamı, efendim... Ee, Kimse de Kur'an okutamazken medreseler kurmuş. Binlerce belki on binlerce talebenin Kur'an öğrenmesine, hafızlık yapmasına vesile olmuş. Efendim her kademede insan yetiştirmiş. Her sınıftan efendim e, talebeye hizmet etmiş. Efendi Hazretlerimize yar olmuş. Hiç onu bırakmamış. Sohbetlerine devam etmiş. E, hizmetlerini hizmetleri desteklemiş. Yani Efendi Hazretlerimizi sevdiğine, Efendi Hazret onun sevdiğine de şahitiz. E, dolayısıyla kıymetli hocamız tabii maalesef biz karantina gibi bir durumda olduğumuz için, birçok riskimiz bulunduğu için çıkamadık. Zaten artık bu herkese malum bir halimiz, bizim halimiz özellikle malumunuzdur. Bundan dolayı cenazeye çıkamadık ama hediyeler gönderdik, gönderiyoruz, dualar ettik, etmeye de devam ediyoruz. Zaten cenaze 11.30'a alındı tabii, öğlen namazı da beklenemedi bu olaylardan dolayı. Onu da bir size bildirdik ilan değişince sitemizden ama tabii ilk ilan öğlen namazıydı. Hocamızın, kıymetli hocamızın bu gece ilk gecesi, Allah ilk gecesini mübarek eylesin. Receb-i Şerif'in şefaatlerine nail eylesin. Alâder Efendi babamızı tanıyordu. Onun sohbetlerinde bulunmuştu. Alâder Efendi babamızın, silsile-i müşahımızın e, himmetlerine nail eylesin. Şefaatlerine mazar eylesin. Kendisine Ali dereceler efsane eylesin. Seyyatlarını mahve eylesin. tebdil eylesin. Kabrini nur eylesin. Rabbimiz fazl-ı mahşer sabahına kadar istirahatini yevmen feyevmen müzdat eyleyip Mahşere kalktığında, efendi hazretlerimizle, efendi babamızla, dostlarıyla onu da bizler de cümlemizle haşrucem eylesin. Geride bıraktığı Bahattin Efendi'ye birkaç kere telefon ettim. Ulaşamadım tabii. Onu da cenaze yoğunluğundan herhalde açamadı. Oğlu maktumu ve kederli ailesine sabrı cemil, ecr cezil, amal ah, salatla hayırlı uzun ömürlerle e, yaşayıp e, kıymetli babalarının yolunu yaşatmalarını. Medreselerini yaşatmalarını, Kur'an hizmetlerini yaşatmalarını onlara nasip eylesin. Onları muvaffak eylesin. Şerlerden muhafaza eylesin. Kıymetli Abdullah Efendi hocamızın ruhu için e, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abeduhu ve Buyurun bir kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedun rasülullah fi kulli lemhetin ve nefesin. Gedemaş yağı, ilmü Allah, Allah, Allah, Allah, jell şanlık ve jell la Ya Rabbi müşeriflerimiz, şahdetlerimiz, bir on binler, yüz binlere ulaşıyor, sohbetti dinleyenler niyeler, her neryeler, okuyorlar hepsini sen biliyorsun. Hepimizden kabul ederineyleyip, hasulanacı metribat. Evvelen bir <gülüyor> ad, <gülüyor> Khadiki ayna, şefi Hazret sallallahu aleyhi ve sellem, şerif Abdullah Uslu Osmanoğlu hocamızın ruhuna hediye iledik. Şu saatte İsale ile, ruhaniyetin haberdar ile o bize hapishanede de geldi, ziyaret etti. Ee, birçok kötü günlerimizde hep yanımızda olmuştur. Ee, baba dostumuzdur. Ee, birçok zamanlarda birlikteliklerimiz, hukukumuz gelişmiştir. Sen fazla keremle onu bizim tarafımızdan hoşnut ve razı ile Hayırla mükafatlandır ya Rabbi alemin bu şehadetlerin, tevhidlerin nuruyla, kabrini pürnureyle ve i̇şte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beytinin ve hasaten Abdullah hocamızın ruhu için elfa